La la la la la .その la. Mamam weeks weeks weeks. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. ...kulis sesleri... Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Merhaba, ben Bircan Yorulmaz. Bugün Kulis Sesleri olarak Naz Eraydın'ın yönettiği, Ali Kemal Güven'in yazdığı ve Derya Alabora'nın oynadığı Efsane Kadın Kulisi'ndeyiz. Yanımda Derya Alabora var. Merhaba. Merhaba. Oyunu anlatır mısınız? Hikaye nedir? Siz kesin. ...oyunu anlatayım. Ben yani uzun zamandır böyle tek kişilik bir oyun yapmak istiyordum. Ve yani bir Türk bir oyun yapmak istiyordum. Çünkü biz hep işte okulda da öyle... ...hep Shakespeare'ler... ...yani tabii ki çok büyük şeyler kattık ama... ...böyle yerli karakterler çok az oynuyoruz hayatımızda. Onun için ilk defa böyle bir şeye çok heves ettim yıllardır. Ama yani Türkiye'de oyun yazdırmak çok zor bir şey. Çünkü bir şekilde olmuyor. İsmarlıyorsunuz tam istediğiniz şey olmuyor falan... Ali ile karşılaştığımızda Ali Kemal Güvenli onun da böyle aa dedim buradan bir şey çıkar herhalde yani benim bir fikrim vardı yıllardır da öyle bir şeyim var yani şarkı söylemek istiyorum e, sahnenin üstünde evet, bunu bir röportajınızda ha. dinlemiştim şarkı söylemek istiyordum e, evet. bu, bu da aslında yani orada eski bir röportaj bu ama gerçekten de desiyormuş? Evet. Yani e, yani şarkı söylemek derken e, yani tabi hani, oyunun içinde bir e, şarkı söylemek ama bir türlü oluyor. Yani bir kişi oyunda söyledim e, bir iki müzikal işte ne bileyim kan kardeşleri falan Zuhal Halim Alık e, Ahmet Levent'olu oynadığımız şeyde. Sonra Kafka e, İstanbul'da bir dava e, şeyin e, Kerem Kurdoğlu'nun orada e, söylemiştim. Ama yani o kadar onun dışına e, çıkmadı. Bir de böyle e, i̇stiyorum seviyorum yani şarkı söylemeyi artık hani şöyle oluyor e, bir yerlerde avaz avaz bağırarak eğlenirken falan filan artık bu meseleyi halledeceğim dedim e, işte Kemal'e söyledim yani bir de şey de istiyordum yukarıda böyle bir medya eleştirisi de olsun e, yani kadın karakter şey çünkü aslında bir arabesk kadın istiyordum hı hı. ben. Fakat daha e, böyle e, fantezi müzik, daha arabe, şey arabesk değil de e, daha alaturka, Abi. daha naif bir kadın çıktı e, böyle e, yazımlardan. Onun üzerine onun üstüne gittik. İşte bir taraftan yani düşmüş bir kadın şarkıcı eskiden parlak dönemleri ama sonra e, pavyona da düşüyor falan. İşte hayatını aşkla yaşamış ama e, erkeklere para yedirmiş hep. Sömürülmüş. Mesela kendiyle özdeşleştirip bir masal anlatıyor e, şeyin mutlulukları. ...mutlu prensin masalı o da üstünde ne var ne yoksa vermiş ve bir demir yığını olarak kalmış falan. Ama sonra müthiş bir projesi var bunun. Uçan gazino diye onunla uçan gazinoyla tekrar evet, efsane program. uçakta program efsane kadına geri dönüyor. Yani ben çok seviyorum karakteri böyle daha sert yüzü olmayan bir kadın... Ve yani de, sürekli ben aşk kadınıyım. Aşk kadınıyım. Diyor. Evet ve böyle işte arkada yani naz barkovizyon tarafını bence olağanüstü çözümledi. Yani biz çünkü bir türlü içinden çıkamamıştık ilk Ali ile konuşurken. Hani arkada ne olsun hani bu dedikodu yazarları şeyler işte kadını eleştiriyorlar şey yapalım. Bunu nasıl ifade edelim ben mi oynayayım hepsini oyunculara mı oynatalım. İşte yok gölge mi olsun o mu olsun bu mu olsun. Yani Naz en sonunda şey dudaklar fikri bularak bence de çok müthiş bir fikir oldu. Yani arkada... Orada kim lisesi vardı? Deniz, de, dudaklar da evet, Deniz'in, evet. Deniz Çakır'ın, ses de Deniz'in. Biz Deniz'le Beyaz oyununda beraber evet. oynadığımız için çok da iyi anlaşıyoruz. O da sağ olsun bize, bana yardım etmeye geldi yani oyuna. Oğlan çekti arkadaki barko vizyonu. Kerem Kurdoğlu bütün montajını ve postunu yaptı. Yani dediğiniz, benim oğlan Can, Can Yücel, <gülüyor> şair olmayanı. Yani bana göre keyifli bir şey çıktı ortaya. Ama tabii seyirci bakalım nasıl karşılayacak. Daha 3-4 oyun oynadık. İşte 28'inde gala yapıyoruz. Turnelerimiz olacak falan. Ama bir taraftan benim şeyde de festivale de bir oyun hazırlıyorum. Şimdi onun provasındayız. O bittikten sonra artık üç oyuna birden böyle şey gibi oradan oraya koşturacağım galiba yani. Birçok şarkı söylüyorsunuz. Hem bilinen şarkılar hem de kendine evet. bir oyunun şarkısı var. Kimlerin şarkılarını söylüyorsunuz? Sezen Aksu'dan söylüyoruz. Müslüm Gürses'in söylediği Nilfer var. Murat Anmunga'nın sözlerini Hı. yazdığı. Saman! Söyleyebileceğimi bile düşünmüyordum aslında fakat bir stüdyoya girince baktım Aa, hepsini söyleyebiliyorum. <gülüyor> Ve de böyle güzel olduğunu söylediler. O da benim için iyi bir şeydi. Dert Bende Derman Sende söylüyorum. Tülay Günal'ın sözlerini yazdığı, Gülent'in bestesini yaptığı şikayet yani o parçayı ilk duyduğum andan itibaren ya Tülay'a diyorum ki ya nasıl yazabildin yani bu sözü böyle. Bayıldığım bir parçaydı onu da söylüyorum. Başka nesi, i̇ki tane beste var oyunda. Bir tanesi açılış parçamız Güvenç Daha Üstün besteledi. Diğeri kapanışta Yıldırım Türker sözlerini yazdı. Onu da Cumhur Bakışkan besteledi. Aynı zamanda bizim şeyimiz müzik direktörümüz Cumhur. Onun stüdyosunda kaybettim. Onu hala kaybettim. söylüyorum ben. Söylüyor <gülüyor> <gülüyor> Ve şey oldu galiba böyle tatlı bir parça çok, oldu. Çok güzel gerçekten. Hemen akılda kalıcı bir parça oldu. O final e, kapanış e, müziğimiz. Ondan sonra başka ne söylüyorum? Büklüm büklüm söylüyorum. Bir iki bir şey daha söylüyorum galiba. Ondan sonra... Tatlı oldu, parçalar da güzel oldu, ee, bir daha parça vardı aslında, baktık ki artık çok, çok uzuyor, <gülüyor> onları <gülüyor> çıkarttık, kestik, <gülüyor> öyle bir şey oldu. Ee, şimdi 2006'da 5. Sokak Tiyatrosu tarafından sahnelen oyunu Bozun, 2008'de Kafka'nın davasından uyarlanan e, İstanbul'da bir davadaki anlatıcısınız, ondan sonra biraz uzun bir ara bayağı uzun bir ara evet, e, şimdi e, hızlı bir şekilde birkaç oyun evet. arada nasıl oldu döndünüz nasıl buldunuz <gülüyor> Yani aslında arada bir oyun e, yaptım. Dört sene önceki festivali sanırım. Fakat Sadece... oyunun bütün biletleri satılmış haliyle birkaç oyuncunun ayrılmasından dolayı e, oyun kaldı. Ondan sonra küstüm sanıyorum ki. <gülüyor> <gülüyor> Sinirlendim yani. Evet. Ondan sonra hadi dedim aslında bu tek kişilik oyunla başlayacaktım e, tiyatroya. Fakat sonra... Ezop sahneden bir teklif gelince Deniz'le oynadığımız Deniz çakırla Beyaz adlı oyundan Aa, Metin de hoşuma gitti biraz böyle e, Evet onu da anlatırsanız ha, Şey e, Ben okuldan beri biraz şey tarafım fazla galiba Hafif karanlık yani böyle avantgard, daha değişik. Hani klasik metinden ya da klasik metin olsa bile onu bozup yeniden yorumlamak falan. Öyle şeylere çok bayılıyorum. <gülüyor> Beyaz da biraz öyle bir metindi. Onun için Deniz'le de oynayacaktık. Deniz'le de bu uzun zaman nerede karşılaşsak ya bir şey yapalım, bir şey yapalım falan bir türlü olmuyordu. En sonunda Ezop sahne bizi birleştirdi galiba. Benim oyunumu da Ezop sahne yaptı. Gizem ve Hande onlar gerçekten bence... Çok başarılılar ve hakkını vererek çalışıyorlar. Tiyatroyu çok seviyorlar. Ee, onun için onların katkısı çok büyük e, iki tane oyunda da. Bu oynadığım oyunda e, Mesut Belçika'da, Belçika'da yaptı e, Mesut bu oyunu. Aynısını Türkiye'de de yapmak istedi. Gece Sempozyumu. <gülüyor> Gece Sempozyumu. E, ve de e, bakalım bu çok heyecanlandığım bir oyun e, benim. Çünkü farklı bir anlatımı var. E, bir arenanın içinde oynuyoruz. Topaçlarımız var Biraz tehlikeli bir oyun İlk başta dedim ki ya ben bu oyuna gireceğim Topaçlar üstüne Çünkü insanlar böyle şeylerle Üstümüzde şeffaf e, korumalıklar var falan filan Ya başıma bir şey gelecek Topaç oradan fırlayacak <gülüyor> Beynimi dağıtacak falan Çünkü böyle geçen sene film çekiminde Ayağım kırılmıştı Evet ama sonunda tabii ki şey tarafı ağır bastı. <gülüyor> <gülüyor> yani, e, bu tip yani. oyunlara e, tutkum ağır bastı sanıyorum ki çok da keyifli gidiyor. Çok, gerçekten çok heyecan duyuyorum bu oyundan. Bakalım nasıl olacak. Eğer ki Mesut'un istediği gibi oynarsak. Çünkü biraz klasik e, oyunculuğun dışında bir oyunculuk. Daha dışarıdan, daha duyguları karşıda bırakıp e, biraz daha mesafe koyuyoruz duygularla aramıza. Bakalım 21'inde başlıyoruz. Hiçbir i̇nsanlar şey hiçbir, hiçbir şey kaldı. Var. İki gün kaldı. Her şey Türkan Şurayı İnci sinemasında gördüğüm o anda başladı. Sanki sinemada herkes dondu. Koltuğumdan havalandım. Üzerime pırıltılar yağdı. Bana baktı, beni gördü, anladı. Göz kırptı bana. Yalnız değilsin dedi. Neydi bu? Büyüdü, aşktı, umuttu. Elimi perdeye doğru uzattım Ben orada onun gibi olmak istiyorum Peki dediğim gibi ara verdiniz döndünüz Seyirciyi nasıl buldunuz? Türkiye'deki tiyatronun geldiği durumu nasıl değerlendirdiniz? Ya bu şey bir dönem e, aslında e, Seyircinin tekrar tiyatroya dönmeye başladığı bir dönem Çünkü bundan 3-4 sene önce başladı sanıyorum ki Yani tam da benim bıraktığım zamanda <gülüyor> başlamış Seyirci tiyatroya geri dönmeye yani zaten festivalleri falan ilgi çok büyük alıyor ama normalde, evet, normalde de oldukça fazla doluyor olan doluyor oyunlar ki bilet fiyatları hiç ucuz değil. Yani evet. devlet tiyatrosu ve şehir tiyatrosu dışında ama başka türlü olacak gibi de değil ancak Devleti gerçekten. Olmaksızın. Ondan olmaksızın tiyatrolar. olmuyor böyle bir şey. Ama ona rağmen insanlar gerçekten geliyorlar. Belki biraz şey de düşünüyorum. Bir televizyondan acaba biraz sıkıldı mı? Evet, ee, öyle de deniyor. Evet. Yani biraz daha belki çünkü nereden baksanız yani dizilerimizler daha eğlencelik ya da daha hafif oluyor. E burada daha hem edebi eserler, anlatımlar canlı görüyorsunuz. Şeyin de etkisi var tabii. Yani televizyonda gördüğü karakteri tiyatroda görmek de çok heyecanlandırıyor. Evet, bir de son yıllarda Dizi oyuncularının özellikle tiyatroya dönüşü diye bir şey var. Yani bu Aa, bence evet, bu, evet. bunu da tetikleyen bir şey. Seyircinin gelişini de etkileyen bir şey. Çünkü çok fazla dizi oyuncusu, televizyonda görülen oyuncuların çoğu şu anda tiyatro yapmaya çalışıyor bir yandan da. Evet bu bence çok önemli bir şey. Çünkü yani bazı oyuncular bayağı bütün paralarını, varlarını, yoklarını diziden kazandıkları şeyler tiyatro mekanı açtılar ve ona sahip oldular. Bu bence çok özel bir şey. Yani çünkü biri gidiyor 8 tane ev alıyor kendine. E, o başka bir kafa ama sektörden kazandığın parayı sektöre döndürmek. Oysa ki bu kadar dar boğazdan geçtiğimiz bir dönemde tiyatro mekanı açmak, buna sahip olmayı istemek bu ancak bu işe çok tutkuyla yaklaşan insanlarda oluyor. Biz şimdi bu oyunda Mert ile oynuyoruz, Mert Fırat'la. Mert de bunlardan bir tanesi. Onun da e, birkaç tane tiyatroda hissesi var hakikaten çok öyle yani kaç tane oyunda oynuyor Mert mesela bu oyunda da kaslı oynuyor çünkü çok fazla vakti olmadığı için ama bu oyunda da geliyor oynuyor bence bu özel şeyler bunlar Doğru. yani her zaman karşılaşacağımız şeyler değil peki diziler filmler tiyatro tiyatro bunların arası nasıl bir yerde e tiyatro çok özel tabi ki yani e, ama şöyle söyleyeyim e, yani sinemada benim için çok özel bir yerde Hatta e, sinemayla tiyatro e, en yüksek yerde duruyor. Yani hiçbir zaman bunun ikisini ben birbirinden ayıramıyorum. Sinemanın heyecan verici tarafı da şurada. Yani kalıcı olmasında. Yani ben bunların 15 sene önce çektiğim filmi ben de seyredebiliyorum. Oğlum da seyredebiliyor. Evet. Başka insanlar. Yani bu heyecan verici bir şey. Yani bir eser yaratılıyor ve altına yönetmenin imzası var. Ve bu işte gelecek nesillere de kalabiliyor. Bu çok özel bir şey ama tiyatroda tabii biz oynuyoruz ve o gece bitiyor gidiyor yani. Her seferinde yeniden yeniden yaratılıyor. Aynen. Tabii orada seyirciyle kurduğumuz ilişki çok daha farklı. Yani hatta şunu söyleyeyim ben küçük salonlarda yani çok oynadım. Yani üçüncü şeyin dördüncü duvarın olmadığı. Ve e, şey, seyirciyle aynı düzlem içinde olduğumuz yerlerde Bu benim için çok özel Yani tepede İtalyan sahne beni evet, çok evet. E, enterese etmiyor Fakat ilk defa e, Yani neredeyse bu efsane kadında Bir e, şov o, niteliğinde bir şey yapıyorum Yani belki bunu 10 sene 15 sene önce olsa Yapamayabilirdim Bu çok zor şeylerden bir tanesi Belki seyirciye o kadar zor gelmeyebilir Çünkü bizde böyle stand up'ı falan daha küçümserler ee, evet. şey olarak yani sanki o daha basitmiş gibi yani tek başına yani bir buçuk saat iki saat sahnenin üstünde Yoksa... olup e, seyirciyle diyalog halinde olmak bence çok zor bir şey yani gerçekten çok zor bir şey ondan da ayrı bir keyif aldım şu anda hani mesela e, öyle gel yani bir stand up bile yapabilirim gibi bir duyguya kapıldım çünkü bu yarı seyirciyle ilişki kuruyorum efsanede e, metne dönüyoruz şey yapıyoruz arkası var falan ama yani tek etek yani Amerika'da bütün e, yani o, Amerikalı bütün oyuncular stand up yapıyorlar ve çok acayip çok müthiş bir şey çok heyecan verici bir şey bizde galiba biraz şey gibi bakılıyor hani e, güldürmek daha hafife alınacak bir şey Aslında çok daha zor çok zor ya, çok bence zor aynen Komedi çok zor. Yani düzeyi tutturarak komedi yapmak gerçekten inanılmaz. Evet zor. çok zor, çok zor. Ay şimdi ben e, bu sefer tekrar bu gazino fikrini tekrar gündeme getirdim. Ama o sefer daha değişikti. Şimdi en güzel assolist elbisemi giydim. Bir tane uçak bileti aldım. O üstüme de palto mu geçirdim. Bu yeni çıkan mikrofonlar var ya onlardan da aldım bir tane. Şimdi plan şu gideceğim uçak havalandıktan sonra haltomu üstümden atacağım ve başlayacağım şarkı söylemeye. Ay yanımdaki adama da şeyi verdim telefonumu verdim ben şarkı söylerken sen de beni çek diye başladım şarkı. Ay şeyi söylüyorum türbülanslı aşk bu. Aa, bir baktım ben şeyi söylüyorum türbülanslı aşk bu hiç belli olmaz. Aa, uçak sallanmaya başladı. Herkes bağır diyor uçak düşüyor dikkat edin tutunun ağlayanlar bağıranlar Aa, ben hiç ilgilenmiyorum bununla tekrar devam ediyorum. Türbülanslı aşk bu hiç belli olma. Yani giderek insanlar ağlamaya, bağırmaya, avaz avaz, haykırmaya başladılar falan. Baktım olmayacak. En sonunda, ay dedim bu böyle olmuyor. Ben bari bir ilahi söyleyeyim. Sordum sarı çiçeğe... Annen baban var mıdır? Ay o sırada bir adam uçak düşüyor tutunun diye bağırdı. Allah'ım herkes birbirine tutunuyor. O kız ağlıyor şeyde e, business class'ta oturan. Ay kızım diyorum üzülme bak uçak düşse bile business takiler ölmüyorlar bir şey olmuyor diyorum. Oradan adam benim gırtlağıma yapışıyor. Deli karı, ne diyorsun sen hepimiz öleceğiz hepimiz öleceğiz. Ay o zaman hepimiz öleceksek niye business'a bu kadar para verdiniz siz diyorum. En sonunda baktım olmayacak. Ben fakirlerin yanına geçirdim. Ekonomidekilerin ay orada kimsenin umurunda değil nasıl olsa uçak düşecek öleceğiz diye herkes vur patlasın. Peki, çal son olarak o zaman beyazı konuştuk efsane kadını konuştuk e, gece sempozisni konuştuk bunları izleyicilerimiz izleyicileri, nereden takip edebilir program değil olan program varsa var tabii. ezop sahneden e, şeyden e, twitter'dan e, şeyden e, instagram'dan e, takip edebilirler ezop sahne. E, benden e, Derya Alabora Deniz Çakır sosyal Beyaz için sosyal medya, medya üzerinden şimdi festivalde oynuyoruz gece sempozyumunu 21'inde oynayacağız 24, 25 26, 27 oynuyoruz ondan sonra ayda iki kere oynayacağız. Aralık evet. ayı için 19-20 diye saptandı ondan sonrakiler için her zaman 19-20 bilmiyorum ama belki değişse Farklı de, de e, mutlaka İKSV'nin ve Zorlu Center'ın Zorlu'da oynuyoruz Skylunch'da Gece sempozyumunu oradan takip edip, biletiksi de var bütün biletler. Efsane içinde aynı şey için geç aynı şey geçerli, beyaz içinde geçerli. Yani hem biletiksi de var, hem Ezop sahne de var, hem bizim sosyal medya hesaplarımızda var. Buralardan takip edebilirler hepsini. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Kulis Sesleri Hazırlayan ve sunan Bir Can Yorulmaz Kulis Sesleri Audrey 2 Kan ve insan etiyle beslenen etobur bitki İlk olarak 1960 tarihli Roger Corman imzalı bir B filmi olan Küçük Korku Dükkanı'nda karşımıza çıkar Feed me Corman, feed me now! I can't I'm starving! Look, maybe I can squeeze a little more out of this one More, more, more, more, more! There isn't any more! What do you want me to do? Slip my wrists? <Gülüyor> oh boy. Look. I got an idea. I'm gonna go down to and pick up some nice sirloin. Must be blood. Tui, that's disgusting. Must be fresh. I don't want to hear this. Bu film, birçok kez sahnelenen başarılı bir rak müzikaline dönüşür. 1986'da da yeniden sinemaya uyarlanır. Cormon'ın filminde Audrey Jr. adını taşıyan bu konuşan ve hareket eden canavar bitki daha çok 1986 tarihli müzikal filmdeki adıyla Audrey II olarak bilinir. Bir kadın ismi taşıdığı halde hep erkek sanatçılar tarafından seslendirilen Audrey II'nin cinsiyeti hakkında farklı görüşler öne sürülmüştür. Bitkinin dişi ya da erkek olduğunu düşünenlerin haricinde çift cinsiyetli olduğunu savunanlar da vardır. Be, be. See more feed me all night long huh? that's right boy You can do it feed me see more. feed me all night long <laughs> Çalıştığı çiçekçi dükkanında patronundan sürekli azar işiten Sakar, beceriksiz ve beş parasız bir genç olan küçük korku dükkanının baş kahramanı Seymour, sinek kapan çiçeğine benzeyen bitkiyi henüz küçücük bir fideyken bulur. Seymour'un sevdiği kadının isminden ilhamla Audrey iki adını verdiği bitki, dünyayı istila etmek amacıyla uzaydan gelmiş bir yaratıktır aslında. Seymour tesadüfen parmağını kestiğinde bitkinin kanla beslendiğini keşfeder ve ne olursa bundan sonra olur. Odric'i kanla beslendikçe semirir, semirdikçe konuşmaya ve Seymour'a onu insan etiyle beslemesi için baskı yapmaya başlar. Karşılığında ise para ve ün vaat eder. Ne? You think this is all coincidence baby? The sudden success around here? The press coverage? Look, you're a plant. An inanimate object. Does this look inanimate to you punk? If I can talk and I can move. Like like oh. like Semur'un <gülüyor> <gülüyor> zaaflarını hem sezen bu kurnaz bitkinin yetersizlik hisleriyle boğuşan Seuru kandırıp istediğini elde etmesi de pek güç olmaz. Sonunda boyu üç buçuk metreye varan devasa bir canavara dönüşen Odri 2 tamamen kontrolden çıkar. Zamanla kült statüsü kazanan 1986 tarihli müzikal filmde sürekli şarkı söyleyen, sivri dişlerle dolu kocaman ağzını açıp insanları bütün olarak mideye indiren Audrey 2'yi canlandırmak için kullanılan bir ton ağırlığındaki devasa maketi 60 teknisyen zor kontrol ediyordu. Seymour'a onu beslemesi için insan öldürmesini telkin eden bu ikna kabiliyeti yüksek, sinsi, küfürbaz şeytani bitki, Amerikan popüler kültür imgeleminde öylesine yer etmiş olmalı ki, oyuncakları bile yapılmış ve hala satılıyor. Yazan Coşkun Victor La la la la la la, mamam wix wix wix. Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Kulis sesleri.